İkinci Murat zamanında Ruslar münaca diyorlar Türkiye'ye. Tarihi vukuatlar şimdi bunlar. İslam olacaklar. Diyorlar ki Rema'ya bize diyorlar iki şey müsaade edin biz Müslüman olun diyorlar. Evet. Ruslar. Nedir? Birisi biz burası çok sol tuzluğuna gidemiz. Domuz eti yeriz. Başı yiyeceğimiz yok bizim. Domuz yiyeceğiz biz. Bir de şarap içeriz diyorlar. Soğuk çünkü. Diyorlar. Buna müsaade edin bize Müslüman olun diyorlar. Rema hayırdır. Olmaz. Ya desene. Günah olarak kabul et ve de yapın deselerdi. Çocukları bir daha bırakır diye işi yapmazlardı. Sonra ince bir şeyler Müslüman olurlar. Hepsi baştan aşağı oralar da. olmaz diyorlar. Katilin, ne katilin oluyor işin? Kimin diyor ki gavurmuşsun işin? başka bir şey başka. Bir adam domuz eti yiyip gavur olmaz ki. Günahkar olur. İrtikab-ı maasi, küfr-ı küfrimucu değildir. Sünni akaidinde bizim akaidimizde. Ama ben Allah mucizesi domuz eti yemeyi yeri manasından konuşmuyorum. Yüne olarak kabul edin ve yiyiniz metre kilogram yavaş yavaş neresi nerede İslam'ın yemeşi olacaklardı. Sonra Ruslar ne yaptılar? Bizans'a geldiler. Bizans'tan Ortakus meseleni kabul etti. Hristiyanlılar o deli yivarlara sopa, sapo sapayan, kamçılayan, dayaklayan Hristiyan yaptı Rusları. Efendim. Bizim başımıza bela etti. Ne dünyanın başına. Şimdi dünyanın başına bela oldu. O, on, on, on olmadı o. Dünyanın başına bela olmadı. Evet, bizim başımıza bela etti. Dünyanın başına niye bela oldu? İslam dinine hücum etti Aplılar, Müslümanları yıkınca Allah o belahınların başına verdi şimdi. Müslümanları yıkmasalardı ortada bir şey bir kuvvet vardı, ortada mezara kalmazdı. Yıkınca cenab Allah'ın başına göz belası, dizdi belasını verdi. Şimdi cami ne kesin?